İşleri Allah'ı karıştırmadı mı, ahiret endişesi olmadı mı, kayınvalide kendi kayınvalisinden gördüğünün faturasını hiç tanımadı gelini kesmeye çalışıyor. Ya şimdi müessesi ayrı, yani sana eziyet eden ayrı, sen faturayı bu tarafa. Yani bu böyle bir şey tamamen kendimizi e, haklı çıkarmak veya tatmin etmek adına hocam. E, kayınvalide yani e, hocamın bir dersinde veya bir sohbetinde veya bir beraber konuştuğumuzda geçmişti. E, peki demiş benim çektiklerim ne olacak kaynana? Tabii, yani? tabii kadın bana dedi. Yani Sen haksızsın dedim. Niye böyle yapıyorsun dedim bu çocuklara. E, benim çektiklerim ne olacak dedi. Şimdi ahiret varsa senin çektiklerin zaten hesap e, edilecek. Bu, buradaki sorun ne? Sen bir şeyler çektin, haklıydın, mazlumsun. Bunları Allah'a havale ettin. E, i̇timat et Allah senin hakkını alacak. Demek i̇timat. ki yani lafla bir, sözle bir itimat var. E madem Allah'a havale ettin, beddua edince güveniyorsun Allah'a intikamımı alacak diye. Şimdi insanın aslında 3 tane, diğer biraz önce şeye başlamadan önce de konuştuk. Hayvanlar içgüdüsel olarak davranır. İnsanın temel 3 tane de içgüdüsü var. Birisi ağlamak, biri altını ıslatmak, biri de emmek. Diğer bütün davranışlarımız öğrenilmiş davranış. Yeah. Yani gelinin kaynanaya, kaynananın geline. Damadın kayınbabaya bir meşhur yine bir hikaye anlatayım. Gelinin biri kaynanasıyla geçimsiz. Artık öyle ki onu öldürmeye karar veriyor. Fakat öldürsün ama suç kendisine kalmasın. Hikmet sahibi bir dayısı var ona gidiyor. Dayı diyor ben bu kadını öldüreceğim. Dayanamıyorum artık diyor. Dayısı diyor tamam diyor yalnız diyor ben sana bir ilaç vereyim. Sen bu ilacı her gün kayınvalidenin yemeğine Peyder Bey kat bir yıl sonra o eceliyle ölmüş gibi olur. İlaç üzerinde de görünmez. Otopside sen senin öldürdüğün anlaşılmaz. Olur mu olur? Ancak diyor bu bir yıl boyunca kayınvalidene iyi davranacaksın. Anneciğim diyeceksin. Hatırını soracaksın. Ne içer ne yer. Kimse şüphelenmesin. Şüphelenmesin. İyi davranıyor. Ya bu gelin öldürmez desinler. Öyle mi öyle? Gelin böyle her gün yemeğe o dayısının verdiği sıvıdan bir damla damlatıyor ama kayınvalide seni anneciğim nasılsın, iyi misin, bir şey istiyor musun, bir ihtiyacın var mı? Böyle giderken kayınvalide diyor gelin ne kadar iyi oldu diyor o da iyi davranmaya başlıyor. Ah kızım çok teşekkür ederim falan derken bir yıl sonra bunlar e, tabiri caizse kanka oluyorlar. Yani tiyatro e, gerçeğe, gerçeğe dönüşüyor. dönüşüyor. Sonra gelin dayısının yanına gidiyor. Diyor, "Dayıcım diyor, ben vicdan azabı duymaya başladım." diyor. <gülüyor> "Sizin verdiğiniz ilaçta kadın ölecek ama aslında benim kayınvalidem ne kadar tatlı bir insanmış, ne kadar hoş bir insanmış. Ne yapacağız?" diyor. Hikmet sahibi dayı diyor, "Kızım diyor, ben sana diyor bir gıda maddesi verdim. Zehir değildi. Aslında ben senin gözünü açmaya çalıştım." diyor. "Sen ön yargılarınla davrandığın için böyle yapıyordum." Tabii tabii. Baktığını gördü. Evet. Sana öğretilen, sana enjekte edilen evet. şeyle baktın, gözlükle gözüne taktığın gözlükle baktın, gözlerinle bakmadın. Kendi gözlerinle baksan, kendi vicdanınla baksan, kayınvalideni kayınvalideni gerçek yüzünü gör. Kayınvaliden de aynen senin gibi komşularının, akrabalarının şişirmesi, dayatması, enjekte ettiği şeyle zehirle sana baktı. Onun için de siz birbirinizdeki güzellikleri, birbirinizdeki iyilikleri Bilmiyorum. göremediniz işte dediğim gibi insanoğlunun o üç güdünün dışındaki her şey öğretilmiş, öğrenilmiş davranışlardır. Eğer kötü bir davranışı öğrenebiliyorsa bir insan neden iyisini öğrenemezsin? Tabii. E, Ebu Cehil'i Efendimiz Umut'la Müslüman olacak diye bekledi. Dua etti üstelik değil mi? Evet, evet, Ebu Cehil'le evet. adı üstünde. Evet, evet. Bu öğrenebilir davranışları işte üstadım nerede öğreneceğiz? Aslında belki de asıl e, işin kilit noktası burası. Biz Anne babaların bir kısmı bunu havale ediyor. Bu öğrenecek şeyleri okula, özel okula, dershaneye havale ediyor. İşte oradan da e, o yanlış gözlüklerle yanlış şeyler öğretiliyor. E, anne babanın e, pratikte göstereceği güzellikleri hiç kimse gösteremiyor e, Abdülbaki Hocam. E, ben bazen e, söylüyorum espri olsun diye liseden sonra 4.5 diploma var diyorum ben. Ama her şey anne ve babamdan öğrendim isterdim. Çünkü rahmetli annem, e, oğlum e, lavaboya, tuvalete, sol ayakta gir, banyoya, sol ayakta gir derdi bana. Şimdi ben 52 yaşına geldim. E, i̇ş yerinde lavaboya gittim mi kapıda duruyorum isterdim ayaklarımı değiştiriyor. Annemin sözü aklıma geliyor. Evet. Demek ki, e, hani hocam da derslerinde diyor, efendim sağolun aleyhi ve medineye okul, anaları da öğretmen yaptı. Şimdi biz anayı öğretmen olmaktan, örnek olmaktan çektiğimiz an, bu açık hiçbir şekilde isterdim Maalesef kapanmıyor. Ama burada bir şeyi konuşalım hocam. Bütün buna rağmen zalim, zalim, tam zalim bir kaynana olmaz bu dünyada diye bir şey yok. Olur. Olabilir tabii ki. Yani e, yani Nuh Aleyhisselam'ın karısı kaynanaydı ve iyi bir zalimdi işte. Mesela. Ahlaksız mı ahlaksız bir gelin, bir damat olabilir. Dolayısıyla allah Teala ölümü de yaratıyor, hayatı da yaratıyor dünyada değil mi? Yani kötülük kalkmaz bu dünyadan. Fakat bu dediğimiz şey, zalim oğlu zalim biri mi? Hain oğlu hain biri mi? Bunu ben karar verdiğim zaman yanılma payım çok yüksek. Bu sebeple evliliklerde istişare makamı, danışma büyüğü diye biri bulunduğu sürece evlilik yürür Allah'ın izniyle. Bunu kadim kültürümüzde ailenin büyüğü, dede nene bu işi üstlenirdi. Gelinliğini çağırır, Anadolu usulü elini arkasına koyar. Ne yapıyorsunuz siz? Körerim sizi filan böyle bir uslupla yapıyorlardı. Her köyde, çevre köylerden birinde okumuş, İstanbul görmüş biri bu sorunu çözüyordu. Ona gidiliyordu. Yeni dünyada, şimdiki kültürümüzde aile danışmanlar var, psikologlar var, pedagoglar var ama... Bir, bardak taştıktan sonra gidiliyor bunlara. İki, bizi düzeltsin diye değil, beni haklı çıkarsın diye gidiliyor. Dolayısıyla adam hiçbir şey yapamıyor. Ücretini alıyor, terapisini yapıyor. Hadi güle güle diyor. Biz mesela bazı aile danışmanı kardeşlerle istişareler yapıyoruz ve hep bana gelenler ücretsiz Allah rızası için nasihat ettiğim için beni dinlemiyorlar zannediyordum. Yani bir deste para verdikleri halde onları da mı sonunda. Dolayısıyla Bardağı taşırmadan dediğini yapmak üzere birine gitmek lazım. Bu olduğu sürece benim kanaatim binlerce konuya müdahale etmiş birisi olarak yani kitabî bir bilgi değil tecrübe bilgisi olarak söylüyorum düzelmeyecek dava binde birdir. Yani veya binde üçtür yani. Şu anda rakam bir ama bir hayli azalacağı kesindir hocam. Bir şartla ama. Seni haklı çıkarsın diye değil, hakkı bulsun diye Kesinlikle. kabul ederek gidiyorsan mesele yok hocam. Problem şu hocam, yani diyelim ki e, bu işte kıskançlığın ya da diğer sebeplerden dolayı şeyin normalleşmesi, problem o. Yani bir insan e, e, diyelim ki içki içebilir ama onun günah olduğunu bilirse o hükmü başkadır ya da başka Boynum insan... Boynu bükük içiyordu. Evet. Ama ya bunda ne var ya? Bu çağda içilmez mi diye normalleştirirse bu oluşturacağı yankı, oluşturacağı şey yıkım, çığ, tabii. yıkım çok farklı olur. Şey boşanma evlenirken kızlar da erkek nasıl olsa böyle bir şey var ya evlenelim bir ara. Gibi bir... Yani kumdan, kumdan ev yapar gibi. Evet yani böyle bir bunun normalleşmesi problem bana göre bunun üzerine işte bugün konuştuğumuz konu kıskançlık ve benzeri şeylerde bunu biraz tetiklediği zaman körüklediği zaman nasıl olsa böyle bir çıkış kapısı sonuna kadar açık bunu kullanalım tarzı bir şey var. Normalleşme kavramı. Mevcut dünyadaki yasam, yasalam, yasa mantığı da biraz kışkırtmıyor mu bunu hocam? Teknoloji kışkırtıyor. Sen tek başınasın. Tuşa bas diyor. Evet. Bakkala gitme getirsinler sana diyor. Kendine yetiyorsun diyor. Yetiyorsun diyor. Filmler vesaire. yani Mevcut uluslardaki yasal yapılanma Kışkırtmıyor mu bu, bu durumu hocam? E, tabii ki kışkırtıyor. Yani bireysel, sen bireysin diyor. Sen bireysin. Yani bireyin hakları. Yani ister kadın ister erkek. Bireyin hakkı. Sen bireysin hakların sonuna kadar mahkum değilsin diyor. Bu Başlı başına bir kışkırtma. Gerçi boşanmayı zorlaştırıyor mahkemelerde ama yani yumurta çıkacağı yere geldikten sonra devlet tedbir alıyor, boşamayı zorlaştırıyor. Şahit getir, bilmem ne getir diyor, evet. pedagog raporu getir diyor ama taş, tas devrilmiş oluyor bir evet. defa. İşte birey olarak, sen bireysin, senin hakların var, bu haklarını dilediğin gibi kullanabilirsin. O birey, mesela şey, evlilikte insanlar evlenirken sözleşme yapıyorlar, evlilik sözleşmesi. Bu ne demektir yani başlangıçta, eğer ayrılırsak, şu benim olacak şu senin olacak şöyle yapacağız böyle yapacağız yani baştan güvensizlikle e, e, şey e, evleniyor. Ya yani ben sana güvenmiyorum ama o deneyeceğim. O <gülüyor> birliktelikten bir... biz çıkmıyoruz zaten hiçbir zaman. Tabii çıkmaz. Biz olmuyor. Mesela benim tanıdığım e, çevremde e, karı koca var. İkisi de birbirinden e, habersiz ev alıyorlar üstten. Habersiz derken gizli gizli ev alıyorlar bu şimdi neden bir yani bir koca karısından eşinden ayrı gizli ev alsın veya eşi e, hanımefendi... şirkette bile ortakların haberi oluyor birbirine. neden çünkü çünkü hani acaba hani e, olur yani ya e, biz gene dönersek e, o bireye dönersek yani biz olamazsak e, bu şüphe olduğu müddetçe üstadım herhalde o bizi gerçekleştirmek de çok e, mümkün olmayacak yani işte. aile olamıyoruz yani aile bu e... Şeye Sözlüğe baktım aile ne demek diye. Şöyle yazıyor. Aile, e, nesep ve nikah yoluyla e, bir arada bulunan e, bireylerin, fertlerin tamamı. Bir arada yaşayan fertlerin tamamına aile deniyor. Üç aşağı beş yukarı. Fakat işte ben, sen e, olunca aile olmuyoruz o zaman. Değil mi? Çünkü iki tane ben var o evin içinde. O tanımı yazının ailesine de bakmak lazım yani, üstadım yani. Işte, ya o sözlük olarak yazabilir. Uygulaması yoktur bunun ya. Dolayısıyla işte o aile kavramını ben olma fikri bitmiş aile. Yani kadın ve erkek ve diğer fertleriyle birlikte tek bir yapı olamıyor. Sözleşme yapıyor kadın ya da erkek. Arkasına devleti alıyor, arkasına toplumu alıyor. Toplumu alıyor. Basını alıyor. Basını alıyor. E, ve yani... ...çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim... ...bu yakışı kalır mı? Ee, evlilik şu noktaya gelmiş... ...ya da bakış açısı bu... ...üniversitedeyken duvara yazmış birisi... ...diyor ki... ...evlilik diyor... ...bir kova süt için bir ömür boyu... ...inek beslemeye benzer diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evliliğe bakış açısı bu olmuşsa... ...sadece cinsellikle sınırlıysa... ...iki türün... şeyin ...cinsin bir araya gelmesi... O zaman her şeyi bekleyebilirsiniz, değil mi? Onu her da şey siz. O o cinselliği bir başka bir yerde farklı bir şekilde elde ediyorsanız, o zaman ineği beslemeye gerek, gerek kalmıyor. Gerek yok diyor. Ya benim niyetim süt içmek. O zaman niye inek bestin? Param da var. Parasını verip sütü alırım diyor. Niye inek besledik gene Ömer'in ahiret olmasaydı düşüncesine. Evet, süt her yerde var ama senin sütün değil. Evet. Peki Fahri Hocam siz bir özetleseniz ya da Salih Hocam sen de bir özet Ne konuştuk şimdi bu yani kıskançlığı nereye bağladık, ne getirdik? Mese Salih hocam. Meseleyi hocam insanın eğitilmesine getirdik aslında. İradesini disiplin altına alamayan bir insan idare etmesini de beceremez. Dolayısıyla geçen belki oturumumuzda da benzer noktaya gelmiştik. Ee, Çocukların eğitiminden önce e, annenin, babanın, eşlerin, yetişkinlerin eğitimi e, ortaya çıkıyor. Psikoloji bilen, dünya hayatından anlayan bir şeyh efendi ile bir hayat yaşamadıktan sonra onun eğitimlerinden geçmekten sonra. Şeyh efendi sonra, derdin sen ama tarikat şeika e anlaşıldı. Onun da içinde bulunduğu bir kafası evet, büyük adam manasıydı. Evet, deriz. yani bir istişare mekanizması. Şeyh efendi, da, büyük adam manası. Bir hoca ile. Bu eğitimi gerçekleştirmeden biz hep bu konuları konuşmaya devam ederiz hocam eğer bu olmazsa.